1196 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in mescidi temizleyen kadını ölümünden sonra cennette görmesi, bir kadın peygamber mescidini süpürüyordu, vefat etti, Resulullah'a onun defnedildiği haberi verilmemişti, bunun üzerine Hz. Peygamber, sizin herhangi bir ölünüz olduğu zaman bana haber veriniz, buyurdu ve onun cenaze namazını kıldıktan sonra, ben onu cennette gördüm, mescidi temizliyordu, buyurdu.